Metoğum İkemim sahbiti ايها الاخ اخبرك من افضل الكتاب كتاب الله بافضل البديهي هي شويه العلماء انقل الله عليه وسلم وشر الامور مفتاح الحرام لكل موتشين بدع لكل بدعه ضلاله المقتصر النبي صلى الله عليه وسلم قال اَخْطَرُ الْمَرْتِ الْقَتْرُ فِي سَلِيدِ اللّٰهِ ثُمَّ اَنْتَ مُتَ مُرَابُطًا ثُمَّ اَنْتَ مُتَ حَاجًّا اَلْنَا تَمِيرًا فَاِنْ اِسْتَفَعْتَ اَلَّا تَمُوتَ رَادِيًّا وَلَا تَاجِرًا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ فَي kardeşlerim allah Selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala hazretleri, ibadetlerimizi, ibadetlerimizi kabul eylesin. Dileklerimizi, taleplerimizi, İslam Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa... Aleyküm selam ve aleyküm tahiyyatü ve aleyküm selam. mübarek binen, i bir demet size takdim etmeden önce buyurun beraberce evvela khat eden, Peygamber bersallallahü aleyhi ve ruhu pak için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbabının, ahbabının ruhları için. Sair Enbiya ve Mürselin ve Cümle Enbiyaullah ve Rıcalı Rıca, Tayyip'in ruhlarıyla birlikte hasreten Ümmet-i Muhammed'in mürşid ve mürebbileri olan Ülema-i İzanımız, Ülema-i Amilinimiz, Mürşidin-i Kamilinimiz Sadat ve Meşayih-i Turuk-u Aliye'miz Hazaratının cümlesinin ruhlarına hediye olmak üzere ...sümle ihvanımızın ahirete göçenlerine, burada bulunan kardeşlerimizin sair kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün akrabasının sevdiklerinin ruhlarına hediye olmak üzere... biz yaşayan Müslümanlar da Mevlamızın rızasına uygun ömürsürüp huzur-u alisine... Sevdiğin razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması dileğiyle... ...buyrun bir Fatiha, bir gaz şerif okuyup onlara hediye edelim... ...ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen hafta okumuş olduğumuz bir hadisin şerifi bu hafta bir kere daha okuyoruz. Çünkü ilk cümlesini izah etmişiz size... İkinci, üçüncü cümlelerini tamamlamamışız, unutulmuşuz, tamam oldu sanmışız Hazreti Şerif'i. Bittiğini sanmışız. Yarım kalmasın Peygamber Efendimizin sözüdür, tamamını izah edelim, ondan sonra bu haftanın hadislerine geçeriz. Bu geçen haftaki Hazreti Şerif şuydu, أَفْتَلُوْمَتْ أَفْقَقْ وَفِيْسَدِي لِلّٰهُ Ölümün en faziletlisi, en hayırlısı, Allah yolunda ölmektir, öldürülmektir, şehit edilmektir. E rahat dövseydim daha iyi değil mi de hiç kimseye efendim, hiçbir derdim, sıkıntım olmadan. Evet rahat ölürsün ama Allah yolunda tozlara toprakla kullanırsın, sıkıntı çekersin ama o rahat ölmekten o sıkıntı çekmek daha iyi. Allah yolunda ölüyorsun çünkü o kimselere çok mükafat var, çok büyük mükafat, mükafat var allah Teala Hazretleri onlara öldü demenize bile razı değil, onlara ölü demenize bile razı değil. وَالْاَحْيَاءُ الْاَنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Onlara ölü demeye, onlar Rablarının huzurunda canlıdırlar, diri diriler, Allah zırık veriyor onlara, İslam'da, İslam'da bulunuyor diye Öyle bir Kur'an-ı Kerim. Allah yolunda öldürülmek çok mühimdir, şehit olmak nasebelerinin en yükseğidir. Herkesin şehit olmayı da temenni etmesi gerekiyor. Şehit olmayı temenni etmeyen bir kimse istemeyen, binabatı tabi bir sıfat üzere ölü diye de tehdit vardır. Bir bu canımıza hak yolda vermeye içimizden hazır olmalıyız. Canı canı canan bilemiş vermemek olmaz elgil. Ne nizah edeyelim o ne senindir ne benim. Çok aşina giden bir beydir bu. Her zaman söylerim. Diyor ki. Canı canan dilemiş, vermemek olmaz, ey dil. Sevgili ver bakalım canımı diye istemiş, vermemek olmaz ki. Ey denir, boşuna inat etme, vermeyeceğim diye. Dirtme, vermemek olmaz. Ne niza eyleyelim, ne senindir, ne benim. Ne, ne diye boşuna çekip duruyoruz ne senindir ne benimdir bugünün. bu gönül, bu can. Hak yoluna verelim diyor şair. Benim çok hoşuma gidiyor tabi. Onlar benziği gazet olarak yazmışlar bunu dünyevi sevgiler için filan söylemişlerdir belki ama tezgit olmaz bu adamların bir kısmı derviştir, şeydir yani aşk derken muhabbetullah kastetmişlerdir, sevgili derken Allahu Teala Hazretleri'ni kastetmişlerdir hücudan edelim biz yani yani ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır şarkı bu aşk şarkısı gibi ama e, allah Allahu Teala Hazretleri'ni sevmek murat edilirse güzel bir manası var Son darbeyi kalbimizin, Zul ismini olacaktır. Hocam sen şartı söylemeye başladın şimdi mikrofonda. Evet ama son darbeyi kalbimiz, en son atışı kalbimizin Allah olsa temel Yani o tarafa takip ettiğiniz zaman güzel oluyor mana. Belki de o zatlar da onu öyle düşünmüşlerdir. Kalbini yarmadık ki, yanında değildi ki onu söylerken. Belki de adam dervişti de ondan söyledi belki de. Neyse kardeşler, Allah yolunda şehit olmayı isteyeceğiz yani. Temelli edeceğiz, canımız, canımız atacak yani, nasıl, nasıl olur da hak yolda canımı verebilirim diye, öyle temelli olacak içimizde, çünkü en yüksek ölüm bu. İkincisi, sümme, sümme tertip ifade eder sonra demek Arapçada, yani baştaki üstün. Ondan sonra hangisi? En tevûte murâbuta, murâbut olarak ölmendir sonrası. Murâbut olmak, demek? Ribat'ta, hudut kalesinde bekçi olarak ölmek. Huduttan da kaleler vardı eskiden. Beklerlerdi orada. Kim beklerdi? Dervişler beklerdi. Vay, ben de dervişleri bir şeye benzetemiyorum. Koordinatörlerim mi varmış? Onlar sana kendisini beğendirmek için çalışmadığından sonra onları beğenmiyorsun sen. Reklam etmediler, programda etmediler. Allah! Eviye bakmadılar ona. Boynunu bitti, hatta... ...sevabını sakladı, günahını ızhar etti ya. Günahını aşikâbe etti, sevabını sakladı. Varsın halk, beni sevmezdi, sevmezdi. Sevmez. Hatta halk biraz fazla teveccüh edince... ...halkın teveccühini kırmak için... ...mars küçükten bir şeyler yapanlar da var. Hoş, Halkın hoşuna gitmemeksi bir şeyler yapıveriyor ki... <gülüyor> ...nedir bu halkın böyle bana işaret etmesi... ...halkın bana teveccüh etmesi... ...biraz dağıtsınlar başından diye... Onu istemiş onlar. O, o mübareklerin işine akı vermez. Onun için sen onların bilmesini de hatırlıyorsun. Efendim diyorlar ki, hak yolda cihadan mali oluyormuş dervişler. şaşkın sen Biraz tarih oku Seni dünyadan arz ediyoruz O dervişler... O dervişler bayraklarıyla, şeyleriyle, efendim, davullarıyla, mızraklarıyla... Gülen oyunu ya, düğüne gider gibi savaşa giderler bir şey. Haberim var mı? gittiler, Romanya'ya gittiler, oraya gittiler, buraya gittiler. Ömürleri hem maddi hem manevi, hem nebisle hem düşmanla cihazla geçti. Onun için, eh, Allah bilsin diye yaptılar. Sen istersen bil, istersen bilmez. Allah biliyor ya, çok şükür ki Allah biliyor. İyilik ya denize aç. Balık bilmezse, halip bilir. Balığın bilmesi lazım bilmezse bilmez. Şimdi Allah yolunda murabut olmak, hudutla kalede bekliyor. Neden bekliyor? Düşman gelmesin. Düşman gelirse ne olur? Hocam, düşman geldi mi, emreketin altı üstüne gelir. Ne ırz kalır, ne namus kalır, ne mal kalır, ne düzüğü kalır. Şu eden var ki, şehadetleri, temeli, ebezi, yurdumun üstünde beni dinlemedi. Kesilir bu edenler. Okunmaz olur. Bu ibadetler bozu yapılmaz, bu camiler yıkılır, yakılır, bunun içindeki adamlar öldürülür hocam, çocuklar kesilir hocam sen harbi bilmiyor musun? Çok fena olur, ha, işte fena olmasın diye o adamcağızlar, biz önerim de kardeşlerimiz yaşasın diye bekliyorlar ya. Hudutta ondan bekliyorlar, ölürsek biz önerim, neden? De, Müslüman Müslümanı sever, Müslüman kardeşine Efendim, iyilik yapmak ister. Hatta önce o iyi olsun, ben sonra o iyi olsam da der. Ben yemeyeyim, o yesin. Ben giymeyeyim, o giysin der. Eskiler. Dermiş. Bir zamanlar. Yani evvel zaman içinde. Hazır zaman içindeyken, efendim, o zaman öyleymiş. Şimdi hakkını vermiyorlar insan mirasta kavga ediyorlar. Hakkını saklamaya çok çalışıyor. Babasının malını öteki kardeşinden kaçırmamak korkuyor. Neden? Din iman öğretilmedi de orada. Din iman öğretilmedi. Allah korkusu öğretilmedi. Huzuru Rabbil Alemin'e gidecek insanlar tas duracak, boynu bükecek, kimsenin tıs demeye mecali olmayacak. Allah Teala Hazretleri azamet ve celal ile kulları hakkında hükmetecek. nerede kadar hayır olan o ayının faydasını karşılığını görecekse ne kadar günahı olan da o günahı hesaba girdiğini görecek, ödüp at diyecek. Mücrimler amellerinde her şeyin yazılmış olduğunu görünce şafakları atacak, akılları başlarından gidecek. O hesap gününün korkusu kullara öğretilmeyince bu insanlar hırsızlık yapar, müşvet yer, haksızlık yapar, zulüm eder, gadir çalar, çırpar, öldürür, döver, söver. Her şey o imansızlıkla sorulur. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz Allah Anlatamadık, anlatamadık, anlatamadık. 20. yüzyıl diyorlar, Ya senin 20. yüzyılda biliyoruz, 21. yüzyılda biliyoruz, 22. yüzyılda biliyoruz, dünyada biliyoruz, ahirette biliyoruz. Senin okuduğun her şeyi biz de okuduk yani. Senin görmediğin yerleri biz gördük, gezdik yani böyle değil senin dediğin gibi değil bu iş bir insanın morali, morali maneviyatı maddesinden önce geliyor morali bozuk oldu bir insan bedeni safa sağlam Türk gibi olduğu halde işe yaramıyor moral bozuk oldum. kalbi sağlam olduğum insan hastalığı çabuk yeniyor morali yerinde oldu mu hastalıkların üstesinden geliyor kadıncağızın derisi kanser olmuş yerini kanser yemiş bitirmiş böyle bir iplikle bağlı hayatı ama yatalak çocuğu varmış Amerika'da bunu tespit etmişler Tıp tarihine geçmiş Yatalak çocuğu varmış, kötürüm. Onda Ondan başka bakacak kimsesi yok Annesi bakıyor, annesi kanser Çocuk yatalak, kötürüm Annesinden başka bakacak kimse yok O çocuğa patlıca kadar yaşamış yaşamış Çocuk eceliyle ölmüş Ertesi gün annesi ölmüş Bak gazeteye yazıyorlar bunu Diyorlar ki bak şu köşey annelik şefkatinin, yaşamak arzinin insana bak, tesirine bak diyor. Bunu Amerikalı söylüyor. Amerika'yı da bilmiyor bizim kafirler. Bizim yerli malı kafirler, yerli malı kafirler vallahi Amerika'yı da bilmiyor, Avrupa'yı da bilmiyor. Öyle değil. Avrupa'da adamlar çok dinden. Almanya'da çok gezdik. Münih'in üçte biri kilise, bilmem bilmem kilisenin vakfı vesaire. Zaten Münih demek, Münih'in Maluklar, papaşlar demek ya, papaşlar diyarı demek. Şehirlerinin adlarını onlardan almışlar adamlar. Adamlar dindar, hala buram buram dindar dindarlıca hareket ediyorlar. Bize kızmaları dindarlıklarından, <gülüyor> bize hükümetlerimiz dindarlıklarından, yürülenüşlerini desteklemesi dindarlıklarından. Yani sen benim elimi kolumu niye bağlıyorsun? Sen benim arkadaşım değil misin? Sen benim vatandaşım değil misin? Sen adın Ali Veli Hasan, sen Ahmet Mehmet değil mi? Hem de bu memleketin evladı değil misin? Hem de bu memleketi Allah Allah diye fethetmiş şehitlerin torunlarından değil misin? Söyleyeyim. Peki ben düşmanla kavga ediyorum, benim elime ayağımı ne bağlıyorsun? Ha, yardım etmiyorsun, hadi eksik olsun. Yardımı. Çekil kenarda dur. Sen benim elimi konumu ne bağlıyorsun ya? Bırak da benim elim konumda serbest olsun. O bana bir yumruk vururken ben de bir, bir yumruk vurayım, devireyim. <gülüyor> Uzatayım yerim. Benim yumruğum daha kuvvetli, o herif korkuyor benim yumruğumdan. Benim hasanıma alime beyime şey yapıyor, kaşker düşer diyor. O benim dostum elimi arkamdan bağlıyor dostça. ayağımı bağlıyor. Mesela isteyeceği çeneme yumruk patlatıyor. Yani sen bu memleketi sevmiyor musun? Sen bu memleketin iyiliğini istemiyor musun? Bu insanları sen bu imandan sıyırdın zaman deri, derisini yüzmüş gibi olursun sen. Canlı canlı, canlı canlı derisini yüzmüş gibi olur. İmanı söküp çıkarttığın derisini yüzmekten beter olur insan. Hayvandan beter olur. Laa ike kel anu bellum dzal daha olur insan. Her türlü melaneti yapar. İmandır insanı insan eden, hatta insanı suçtan eden manevi faktörler. Ben imanımdan dolayı yardım yapıyorum. Ben imanımdan dolayı paramı ayırıyorum. Ben imanımdan dolayı kardeşime hadi diyorum, aldirmayım diyorum. Ahiret evet var diyorum. Ben imanımdan dolayı Efendim her türlü intizamı, temizliği ondan yapıyorum. Hem de benim imanımdan çatır çatır şeyli gibi ayırmak çalışıyor. Şu danserize uğraşsana, şu edepsizle uğraşsana, bu hırsızla, bu arsızla, bu düşvetçiliğe uğraşsana. Ben harama düşeceğim diyor korkumdan, senin bana hak olan verdiğin şeyi bile almak istemiyorum. Aman belki haram olur diyor ödüm öteki ötekisi hakkı olmayan şeyi devreyi hamuduyla yutuyor derler böyle. Bu. Ne oldu? Deve gitti hamuduyla beraber E hakkı değildi Olsun Ben bu haram diyorum, sen o haramları bana ver diyor. Adam yılışık yılışık karşımda gülüyor Ben yiyeyim diyor e, cehenneme gidersin, gideyim diyor, bu dünyada yaşayın da inanmıyor şükür Oyuncak gibi geliyor ona Cehenneme gidersin, belki bir şey olmazmış gibi geliyor Neyse Hudutta beklemek böyle işte Bu rabıt Allah yolunda bekliyor Allah yolunda bekliyor Kardeşi rahat etsin diye Eski insanlar böyleydi. İbrahim İbn-i de anlattım geçen hafta. O mübarek de padişahını öterek etmiş, ömrünü öyle geçirmiş. Efendim gündüz çalışırmış, akşama çalıştığıyla yiyice kazanmış. Efendim kolları, evleri dolu getirilmiş, akşam o da yedirilmiş. Her gün böyle yaşamış yaşamış, en sonunda da gitmiş bir hutup karakolunda bekçilik ederken, askerlik ederken aralı mı? Hayır. Pise belirler. Allah için. Aralı değil, pullu değil. Ne de yapacak ölüde ruhunu teslim etmiş. Tabii ya şey harp olsaydı şehit olacaktı. Harp yokmuş pekil gelen ölü. Tabii şehit olmak canı da verdiği için daha üstün oluyor. Onun arkasındaki şehit olmaya hazır huzurda bekleyen insan. Buradakı. Tamam. İkincisi bu. Bunu, bunu geçen hafta okuduk da sonra unuttuk. Simme el temute ha cen el mu'tenira. Sonra bundan sonra derecesi gelen senin hacı olarak ölmendir veya ömre yapmış olarak ölmendir. Ömre halinde, hacı halinde ölmendir. Yani girmişlik ihramını efendim, Arafat'ta inna lillâh ve inna ileyh diraciû. Ne hoş. Veyahut efendim minada şeyhden taşlarken eh ne yapalım bir iz daha mı olmuş, bir şey olmuş. İnnâ illâh, inna ileyh diraciû. Bizim kardeşlerimizden bir tanesi. Geçenlerde evvelki senelerin birisi şöyle yangın oldu. Çadırlar yandı, Türkler patladı filan. en yani ölüp çıktı. Mina'da elinde yükler, telaş bilmem ne kendi çadırından daha emniyetli bir yere yürümüş gençleri kimseydi Sonra bir kenara oturmuş biraz ne kadar meğer kalbi varmış biraz sonra ruhunu teslim etivermiş İşte bak İbrahim'la daha şeyleri Mina'dayken ne güzel ne ne yaparken. Yolda giderken, bizim buradan arkadaşlarımız var, bir iki tanesi sağ döndü, bir iki tanesi şehit oldu, döndü, düşü gittiler. Efendim, yolda bir kaza oluyor, hacca giderken. İnna lillah ve inna lillahirracı. Yani sen de vefat ediyor. Hac yolunda. İşte en güzel şeylerden biri. Çünkü Allah yolunda böyle giderken canına öyle vermiş oluyor. Evet. Üçüncüsü de bu. Bunu okumamıştık geçen hafta. Dördüncü cümlesine gelince وَاِنِسْتَ فَأْتَ اَلَّا تَمُوتَ بَادِيًا وَلَا تَعْجِرًا Eğer gücün yeterse, bedevi olarak veya tüccar olarak ölme demiş. Gücün yeterse, bedevi veya tüccar olarak ölme demiş. Şimdi burasını biraz izah ediverelim. Bedevi, badiyen ne demek? Çölde badiyede oturan, şehirden şehirden uzakta taşla da dağda bayırda kalan kimse demek. Neden? Bu şehirler var ya bunlar büyük nimettir. Bu şehirlerde cami vardır. Kitap vardır, medrese vardır, hoca vardır, ilim vardır, irfan vardır. Efendim, her türlü hayır imkanları vardır. Ama köyde cahillik vardır ekseri ibadetleri yapamaz, hatta bazı köylerde cami olmaz, cuma, cuma namazı kılınmaz. Efendim, insanlar köyde kala kala dini bilbiler, zayıf olur. Efendim, o zamanını güzel değerlendirmesini bilemez. E, sonunda yani yaygın olarak budur. Hani dağdan mi indilerler ya? Size işte bile atasözü var. Ya e adam yani ne görürsüz, kimsesiz ya, kimsesizden ya dağdan mı indilerler? Ya e, dağın bayırım bir zararı yok Müslümanlıkta ama. Yani o görgüsü yoksa dağdan gelmiş boğadakini kovuyor derler veya mesela böyle sözler vardır. Bu bir aşikar şey ki insan şehre gittiği zaman ilim-irfan öğrendiği zaman okuyup tahsil gördüğü zaman iyi oluyor. E, Üniversite de şeye açmıyorlar değil mi? Yani bir dağın başına, bir köye, bir çölün ortasına koymuyorlar işte böyle karabalığı çok yerlere koyuyorlar. O bedevliliğin kötülüğü medeniliğin, şehirliliğin, iyiliği aslında ilimden, irfandan, ibadetten dolayıdır. İşin aslı budur. Yani bazen olur ki şehirde fitne vesajlarının çokluğundan insanın o oh, bir kenara çekilmesi, köyde oturması icap edebilir. Her şey niyetlere göredir, maksatlara göredir. Şimdi Peygamber Efendimiz o hadisi şerifi İran buyurduğu zamanda İnsanların dağlarda, bayırlarda, sürülerle, Efendim develeri otlatacağım diye ömür tüketmesi zamanı değildi. Ne yapar zamanıydı? Resulullah'ın dizine gel, dizinin dibine otur, mübarek kelamını dinle, emrine uygun olarak yaşa, bu öğrendiğin İslam'ı Resulullah'tan öğrendiğin gibi git başka insanlara tebliğ et, Allah'ın dinine asker ol, yardımcı ol. O zaman oydur, yapılacak iş bu idi. Onun için bedeli olarak yaşamak olmaz. Yani şöyle şeyler, öbür e, tüketmek olmaz. İşi var, gayesi var, Müslüman'ın vazifesi var. Onu yapacağız. Taciren. Ee, şimdi burada tabi ticaretle iştigar eden kardeşlerimiz de vardır. Bu sözü açıklamamız lazım. Hiç kimseye iltifat etmeye mecbur değiliz. Resulullah ne demişse onu açıklamak durumundayız. Ticaret felamı o zaman hocam. Aman bırakayım ticareti. Hayır ticaret fena değil. Ticaret fena ama kazanç, kazançların sıralamasında hangi kazanç eftar, sonra hangisi, sonra hangisi, sonra hangisi, sonra hangisi diye şey yapılırsa ilk önce din kitaplarımız cihadı sayıyor. Hem düşünün mesleğine cihad, mücahitlik. Cihad et. Hem İslam'ın dinini yayarsın hem de harpten olduğu zaman ganimet alırsın. En güzel kazanç da sonra derecede derece başka şeyler var ticaretle güzel insan el kâsibu Habibullah öteki hadisleri de hatırında tutmalı değil mi? ne demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz kes çalışıp kazanç sağlayan kimse kes için gayret sahip eden kimse Allah'ın sevgili kuludur neden? dilenmiyor dilenmiyor kendi elinin emeğiyle gayretiyle her halinden kazanıyor. Güzel başka bir hadis-i şerifte buyurmuş ki peygamber efendimiz et taciril eminu sadıkul müslüman <gülüyor> meaşşehedâ iyevmel kıyamet müslüman doğru sözlü güvenilir, inanılır bir tüccar, tüccar kıyamet gününde şehitlerle beraber olacak <gülüyor> ne güzel bir başka hadis-i şerifte buyurmuş ki et taciru sadıkul eminu ...ve annebiyyine ve sıddıkıyla ve şühedâ... ...sözü çok doğru olan, dost doğru olan, emniyetli olan tüccar, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Demek ki ticaret fil asıl, an asıl, işin aslında, kökünde, temelinde, kaide olarak kötü bir şey değil. Nasıl olacak? Doğru olacak. Doğru dürüst olacak. Bu malı nasıl? İyi mi? Aman şey zararı yoktur, çok güzeldir bilmem, kelefedir bilmem nedir, alıyorsun, bozuk. Olmadı. Köylü diye güveniyorsun, bakıyorsun giyimi kuşumu, köy, düşamımı köylü kıyar dedi, pazarda gidiyorsun, bari bir has tereyağı yiyin diyorsun, adam tereyağı satıyor, güzel sarılmış, sarmalanmış, ha ver bakalım bundan kaça, İşte şu kadar, ver bakalım yarın kilo, bir kilo, bir topak alıyorsun, eve geliyorsun, açıyorsun, içi patates dolu. Yalancı. Ama köy yumurtası bilmem ne eline sepeti almış. Efendim, köy yumurtası köy yumurtası köy yumurtası. Eve gidiyorsun evde hanım öyle yemeği var mı? Bugün çamaşır yıkıyordum yemek yapamadım. İyi. Adam da bağırıp duruyor dışarıda. Efendim Köy yumurtası satıyormuş. Sarısı iyi İyidir yani köy yumurtası. On tane alayım. Kavada kırıveriz yeriz. Ne yapalım sen de yorulmuşsun. Hamiden sana bir şey diyecek değilim ya. Yumurtacı getir bakalım o tane yumurta. Adıyorsun yumurtayı. Çat, kır, boş, çat, kır, boş Çat, kır, boş On tane yumurta, on tane yumurta Hop dışarı çıkıyorsun, yakalayacaksın Yumurtacıyı benzeteceksin ama Aradınsa bu Kaçtı, biliyor kabahatini Hain şey olur mu? Doğru düzgün olacak Doğru dürüst olacak Hakkı söyleyecek, hayırı söyleyecek Öyle tüccar Bak, Et taciz, tüccar El emin, emniyetli Güvenilir Güvenilir olacak, hide yapmayacak, aldatmayacak... ...paranın fazlasına algını fazla verdim diyecek... efendim. ...her şeyi doğru söyleyecek. Saduk... ...saduk nedir? Sadık iyi ...ismi failidir. Çok doğru sözü olacak. Hiç yalan söylemeyecek ardından. Yalan söz çıkmayacak. Öyle olursa şehitlerle oluyor, peygamberlerle beraber oluyor... ...onun için ticareti bu tarzda yapmak lazım. Öyle yapmıyor. Nasıl yapıyor? Yeminin bini bir para... Vallahi de billahi de şöyle de böyle de bilmem ne de. Efendim ölçüyü bir şey hele geliyorsun 20 cm'lik. Ya yani ben bunu bir 2,5 metre almıştım. 2 metre 30 santim çıktı. E hocam sen taksın. O öyle metreye bir taktırdık şey kumaşın üzerine. Bir çektirdin Her her metreye 10 santim çektirtir. Ondan sonra sen evde ölçersin. 90 santim cm cm'lik bir metre örüştü. İle yapar. Ölçüde, tartıda hile yapıyor. Yukarıdan böyle elmayı teraziye bir koyuyor, gün terazi o al, aşağı gidince tamam aldı mı? Aldırdı. Ya aldırmadı? Sen yukarıdan elmayı hızlı koyduğundan sallanıyor terazi. Sen onu daha bıraksan yine daha yukarıda kalacak. 100 gram, 200 gram daha eksiği var. Ama öyle tepeye atmayı günler sayıyor, biliyor o işi ile yapıyor. Hala tut bakalım, dilini tut bakalım şu terazinin. Şimdi bırak elini, şöyle bir kazanıp atayım Bak, gördün mü daha? İki tane elma daha koyacaksın İşte böyle olunca olmuyor Ek insanlar ticareti kazanç sağlamak için yaptığında Gözünün bir kazanç hırsı bürür, aldatmaya girişir Yalan söylemeye girişir Ama şu mal elimdeki satılsın diye Efendim malı süsler, ıslatır ıslatır ıslatır ıslatır ıslatır ıslatır Su malın ıslatmak lazım belli olmaz Tereyağının içindeki suyu tam süzmen Buzdolabına koyar içindeki şeyi sen bir kadar minciklasan Tereyağını avuçlasan O böyle daha bir, bir bardak daha su çıkar içinden e Niye bunu tam çıkarttırmadın? E ağır çekeceğiz Ağır çekeceğiz ama param oluyor Süsün içine biraz su kat katıver kızım e Katılmaz ki İşte o zaman şey oluyor Onun için bu gibiler hakkında Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Et tükkârı hür füccâr bu ekseviyetle tüccar kısmı facir oluyorlar, tacir olmuyor da ticaret yapıcı olmuyor da fıskı fücur yapıcı oluyor, yani günah işleyici oluyor, öyle olmayacağız Allah bizi tacirsek, ta et tacirus sadukul eminul yani müslüman, çok doğru sözlü, çok güvenilir, tüccar eylesin, yalancı, dolancı, aldatıcı, hile bas, sehtir. O zaman haram olur, eve götürürsün, kökünden yedirirsin, o kökünün sana afiyet olsun. Karne yedirirsin, o kadın sana hain olur. Hayrını görmezsin, yedirirsin, kendin yersin, göbeğe şişer. Allah bir hastalık verir, hastanede gider paraların. 80 bin lira, 90 bin lira, 100 bin lira gitti. İlaç parası, yetiremiyorum hocam, yetiremezsinler. En iyi ilaç, helal kazası, sen ona dikkat etmelisin. Bundan sonra bir de cehennemde yarayacak. Bir haram lokma insanın müzdesine girdi mi, mutlaka her haramdan bir vücutta bir haram derre hasıl olur. Az da olsa, bir lokmadan bile olsa bir şey hasıl olur, onun da cehennem farklı. başka şey paklamay. hadis şöyle buyuruyor. Onun için helal yemeye çok dikkat ediyoruz. İlk önce bu hırsı söndüreceğiz içimizden. Yanıyor. Ne yanıyor? Yüreği yanıyor. Neden? Hırsttan, dünya hırsından, mal hırsından yanık tutuşuyor, çok kazanacak. Gel bakalım şu hırsı kanaat, kanaat suyuna bir söndür bakalım. Sö hortulma suyu birbirine boşal şal boşal. Bu hırsı sövüş. Para nereden gelirse gelsin deme. Para helalden gelsin de. Parandan helalden aldırman ne olsa yersin ama çok pişman olursun. Böyle. O bakımdan işte Peygamber Efendimiz en sonunda buyurmuş ki gücün yeterse eğer gücün yeterse, kök ahalisi olarak ölmemeye bak, gücün yeterse tüccar olarak ölmemeye bak, demiş. Şimdi fıkıh nedir? Her her hükmün vududunu bilmek. Dinin bütün her yönüyle o meseledeki hükmünü bilmek. Ticaret haram mı? Değil. Şartlarına uygun tarzda olursa ticaret helal, Allah öyle tacibi seviyor. Ama böyle tercihleri sevmiyor. Yalancı, dolancı, malı hileli. Bir milimetre taş diye alıyorsun, sıfır sekiz milim geliyor taç. Hatresi bir daha daha ince ayar yapmış, bir daha ince gramaj fark ediyor. Efendim, aa bir tokça burada sekiz yüz lira, burada altı yüz lira. Altı yüz alayım. Ama kenarlar ikişer kestirmiş onu. Hileli. Yani böyle çeşitli dinelerle şey yapıyorlar. Arabistan'da takke alacağız şu başa iyi olan Kenarda bir adamcağız duruyor. kaça dedik. Efendim, şu dedik. Bir, kadar dedik. Bu kadarı olursa olabilir dedik. Olur dedi. Aldık. Say bakalım, 12 tane diye alıyoruz bir torbanın içinde. 12 tane diye alıyoruz. Saydık, eksik çıktı. Ucuz veriyor ama içindeki sayı tam değil götürdük verdik. Ver paramızı biz istemiyoruz al şeyini eksik çıktık biliyoruz yani bir düzine şeyin mesela fiyatı 23 riyan öyle satıldığını biliyor o 20 riyale veriyor ama içinden şu ne almış ben torbayı ha 23'lük şeyi 20 aldım sanacağım gideceğim nasıl olsa da şey haç bir kalabalıktır işte ben bir gittim ve bilah ne o beni bulur ne ben onu bulurum diyor ama Allah görüyor ya Allah görüyor ya. O senin kalbindeki niyetini biliyor ya. Allah bırakır mı senin yakanı? İşte insanlar bu şeylerde çok aldanıyorlar. Hırs, hırs içerilerini sarıyor. Halbuki halbuki hadis-i şerifte şey var. Vaad var. İnsan helal kazanmaya yönelse dünyaya sırtını dönüyorlar. Harama. İstemiyorum seni. Haram. Yüzünü, yüzünü görmeyin. Defol. karşında görünme. Seni göresin bile gelmiyor. Sırtını çevirdin harama helali istiyorsun. Allah sana rızkını taksim eylemiş. Ayetler var, hadisler var, rızkı taksim eylemiş. Sana, sen o harama tekmeleyip sırtını dönüp, efendim ters yüz gösterdiğin zaman helal geliyor. Helal insanın rızkını da taksim neyse o geliyor. Çare yok gelecek. Hem de nasıl gelir? Köş köş gelir. Burnu sürte sürte gelir. Arkadaşımızın birisi bir yerde müdür, bölge müdürü. Tayini çıkmış bir başka yere gidiyor. Gidiyor, tamam. Demiş ki eşyaları koyacak sandık yok. Han, hanım söylemiş, eşyaları koyacak sandık yok. Erken bizim dairenin marangol ustasını çağırırız, yaptırırız. Eşya sandığı. Sağlam, uzun yola gidecek, trene bindirilecek çağırmış Marangoz demiş ki şu boyda üç tane beş tane sandık sandığı yapmış marangoz gelmiş demiş ki efendim sandıkları yaptım peki hesabını söyle yatırayım daireye efendim diyor, hesabımdan üzüm yok niye? ben bunu mesai saatleri dışında yaptım sizi seviyorum emeğim size helal olsun tahtaları da tahtaları da efendim NATO'dan gelen Yardım malzemesini ambalajlardan yaptım. Yani daireye geliyor ya makine, alet, var onların sandıklarından artan şeylerden yaptım. Yani para verilerek alınmış bir şey değil. Ona da para vermeliyim. Hayır diyor. Hesapla daireye gelir olarak, varlık olarak neyse onu yazacak. Çünkü daire dışarıda iş yapıyormuş. Bir arkadaş. Efendim hesaplıyor. Efendim o zamanın parasına göre eskiden, yani şimdi şimdiki şeye göre az görünür. Mesela 225 lira, 250 lira, 275 lira neyse, üç tane sandık parasını daireye yatırıyor. Kendisinden dinlenir ben. Biraz sonra diyor, dairenin muhasebecisi geldi diyor, kapıyı vurdu. Müdür Bey demiş, siz ayrılıyorsunuz diye. Ben sizin borç maaş cetvellerinizi yeniden incelelim. Vergi nispetlerinizi yeniden kontrol ettim. Maalesef vergi nispetinde bir hata etmişim. Şu kadar ayda size her ay ayda mesela 100 lira 15 er liraya eksik vermişim. Hepsinin yekünü 275 lira buyrun paranızı diyor. Buğurum paranızı diyor. Şimdi bak her dört tarafa hesaplattırdı 275 lirayı daireye yatırdı. Buradan şıp 275 lira kendisinin helal maaşından parası geldi. Arkadaş diyor ki, bana anlatan eminim ki, içimde öyle bir his var, bilemiyorum tabii gayri Allah bilir. Eminim ki eğer ben haa vermemeyim peki onun parasını vermeyeyim deseydim bu taraftaki de bulunmayacaktı gene benim param aynı olacaktı. Şimdi ben oraya verdim. Buradan böyle geldi. Cebimdeki para gene aynı ama helal iş yaptım. Her iş böyledir. Daha başka misalleri var bunun. Çok misalleri vardır. Yani insanın rızkı değişme, O rızk gelecek. Toplaya zıplaya gelecek. Hint'ten Yemen'den gelir. Nasipse gelir. Hint'ten Yemen'den. Nasip değilse düşer. Şenenden. Böyle ağzına kadar gelmişken bir sarsılır. Hop. Azizcum suya düştü. Hadi bakalım. Al Gitti. Tam ağzına ısıracaktın. Nasip değil. Onun için bunun eserlmi çok kimse bilmez. Koşar haramın peşinde. Halbuki gene oradan da bu sefer şeye gider. Doktora gider. Arabası kaza yapar. oradan şundu. Haramla haramla aldım bu arabayı. Ondan çocuk sakat olur. Güler. Allah bizi Allah bizi bu işlerin böyle görüp bilip de mezası yolunda kazanan, helalinden kazanan, helal yiyen, helal işler yapanlardan eylesin. Ay. Diğer hadisi i şerife geçiyoruz. Geçen haftaki hadisi tamamlamış olduk. Fesbelül hicreti en tehcürama kerihallah. Kısa bir hadis-i şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki hicretin en haziletlisi Allah'ın sevmediği şeylerden hicret etmektir. Allah'ın sevmediği şeylerden hicret etmendir. Ha, hicret ne oluyor? Hicret bir yerden bir yere dinini korumak için insanın göç etmesine derler. Dini manadaki hicret bu. <gülüyor> Mekke ahavisi Medine'ye hicret etti. Neden? Mekkeliler zalimlik yaptılar, gadim ettiler, baskı yaptılar, efendim... Kıda vermediler, dövdüler, işkence yaptılar. Müslümanlık orada zorlaştı, yapmak imkansızlaştı. Onun için Medine'ye biniyen, gitmek zorunda kaldılar Neden? Din lazım bize, iman lazım bize dediler. Burada imanımızı yaşayamıyoruz, şurada yaşayalım dediler. Oraya gittiler. Dini için hicret etti oraya. İşte böyle Müslümanın dinini daha iyi yapabileceği bir yere. Gidi vermesi gerekiyor. Nerede Müslüman daha güzel yapacaksan oraya vermesi gerekiyor. Ayet-i Kerime'de buyurulmuş ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَاِثَةُ وَالِم۪ي اَنْفُسِهُمْ قَارُوا ف۪ي مَكُنْتُ Günahkar olarak nefislerine zulmetmiş, Allah'a asi olmuş, yalan yanlış, işler yapmış olarak meleklerin canlarını aldığı günah haliyle böyle e, vefat etme durumunda olan kimselerler, melekler derler ki ne hal üzereydiniz, nedir bu haliniz? <gülüyor> Yeryüzünde zayıf kimselerdik, müstaz-ı kimselerdik, zayıf bulunan, horlanmış kimselerdik, içilen katılan kimselerdik. Bunun için dini vazifelerimizi yapamadık, efendim emirler ve yasakları tutamadık, Allah yolunda yürüyemedik de böyle işte günahlara batmış bir vaziyette ömrümüz bitti şimdi cenabımızı almak üzere. Halu. Selam tekül Allahi vasiaten fecu haciru Şu yer yüzü Allah'ın şu yeryüzü geniş değil miydi oraya götsedeğiniz ya? Burada Müslümanlığı güzel yapamadıysanız oraya götsedeğiniz ya. Yer bize dar mıydı? Hiç başka yer mi kalmadı? O zalim sultanın emri altında efendim o bilmem dinsiz imansız herifin sultası altında böyle dinden imandan uzak yaşayışa böyle zalim vücudiyüm günahkâr olarak can verirkenize öbür tarafa gitti ya orada Müslümanla daha güzel yaşardınız İslam'cı yaşardınız. İşte onlar onların yeri cehennemde. kötü yerdir kişiler. Barınakları cehennem onlar, o günahlar Yani mazeret olmayacak Yukarıdan baskı yaptılar da ben Müslümanlığı yaşayamadım Dediği zaman mazeret olmayacak Ve ulaike mevahım cehennem Onların barınakları cehennem olacak Vesait mazherah Ne kötü yerdir o cehennem Ne kötü yerdir o cehennem ki Katranlar, alevler, irinler, akrepler, çıyanlar Aklı hayale gelmeyen her çeşit azap var bir insan azabı çok görsün diye orada cehennemliklerin vücutları büyütülecek, büyütülecek, Bir şişman, bir, acayip bir şey olacak, azman bir şey olacak, der gibi. Hatta bir dişi, bir kâhserin, umut dağı kadar büyük olacak diyor Peygamber'e. Öyle azabı çok çok çekecek. Örmek yok, kaynayacak, kaynayacak, kaynayacak, yanacak, yanacak, yanacak, kaplara kesilecek. Ondan sonra Allah o ciltlerini, derilerini tekrar tazele edilecek hala azap çekecek. Ölçe kurtulacak ama ölmek yok. Gene tazelenecek, gene azap çekecekler. Gene tazelenecek, gene azap çekecekler. Allah korusun. İller müsallafine minel ricale misailer bid'at. Bunun istisnası da var. Efendim, zayıf küçüc efendim hakikaten tahkati yok. La yestetui ulahi la tamari yesluna Bir çare bulamıyorlar. Ve gidecek yerleri yok. Efendim, e, yol bulup da gidemiyorlar. Mecburen kalmış, boynunu bükmüş. Çocuk, kadın veya güçsüz erkek onlar mazur. Ama gücü kuvveti yerinde olan hak, hakkı <gülüyor> icra edilebildiği, ibadetin yapılabildiği yere gelecek. Bak buradan da bir bir şey çıkıyor ki bizim kardeşlerimiz bu ayetlere uygun olarak Bundaristan'dan geldiler, orada dinimiz yapılamıyor diye. Yugoslavia'dan geldiler, orada dinimize bastılar, ki, şey yapıyorlar ki, Yunanistan'dan geldiler. Şimdi oradan buraya gelip burada dinden imanlar çıkmak olur mu? Onların babaları, dedeleri dinlerini korumak için oradan buraya muhacere ettiler, hicret ettiler, muhacere oldular. Sen kimsin? Ben Yugoslavia muhaciriyim. Sen kimsin? Ben Yunanistan muhaciriyim. Sen kimsin? Ben Girit muhaciriyim. Ben neden icabet ettim dinimi korumak için. Bakanıma geldim. Peki bu halin ne bir adam? Turbe utanmaz mısın? Ne de buradaki bu, bu hal. Şu ya, şu haline bak, şu binaya bak. Orada turşaydı. Ne yaparsın olsaydı bu hal. Bu hal düşecek miydi sen, seni? O zavallı sakallı deden, o hoca deden seni bu halde görse ne der? Aman hocam, şu tarafı karıştırma birçoklara fıkar çıkamaz. Zaten içime de zaman zaman öyle duygular geliyor ama neyse tövbe edip üstü işte Oradan dinini korumak için geliyor da burada sonra ne oluyor? Ne halleri geliyor? Allah bizi imandan ayırmasın. Evlatlarımızı, cümriyetlerimizi de. Hicret demek ki lazımmış. Demek ki din lazımmış. Bize de dinimizi korumak için gerekirse hicret de gerekiyormuş. Ama burada bir başka söz söyledi Efendimiz. Buyurdu ki eskanül hicreti. Hicretin en güzeli Allah'ın sevmediği şeyleri bırakıp sevdiği şeylere geçmektir. O güzeli bu. Allah neyi sevmez? Zulmü sevmez. Allah neyi sevmez? Hırsızlığı sevmez. Allah neyi sevmez? Efendim ağırsızlığı sevmez. Tembelliği sevmez. Efendim bilmem haksızlığı sevmez vesaire. Hah, kötü huyları sevmez. Kibri sevmez. Ucubu sevmez. Haseti sevmez. Vesaire. Onları bırakabilirsek, güzellerine üzerlerine gelebiliyorsan asıl hicret bu. Hicretin en üstünü bu. Ha, bu hepimizin başında işte. İşte hepimizin işi bu. Benim için dünya kadar kötü buyma. Bırak onları iyi buyurarak gel. Hicret et. Benim çok çok kötü işlerim var. Bırak onları iyi işlere gel. Hicret et. Hicret bu. Asıl hicret bu. Bak Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeyi bıraktı. Medine'yi böyle geldi. Evinin etrafını sarmışlardılar, öldürmek kastıyla, o çemberin içinden çıktık. Öldürecekler de orada, yaşamak mümkün olmadı. Öldürebilseler de öldürmek istediler. Karar verdiler, dediler ki, Kureyş'in her kabilesinden bir baba yiğit, hepsinden kılıç düşürsün başına, hepsi birden vursun ki, kim vur diye gitsin, bütün Kureyş kabileleriyle uğraşacak değiller ya Haşimoğulları, bir şey diyemezler o zaman. Her kabileden bir katil yiğit seçtiler, evi sardılar, öldürecekler kurtulacaklar bu Müslümanlık yayılıyor tutuk tutbölüsü gidiyor kurtulacaklar e Allah Teala o kendisinin evine sarmış olan düşmanların arasından Peygamber Efendimizi efendim, şey yaptı dedi yerden bir avuç toprak aldı şöyle bir saçtı hepsine bir uyku hali gibi bir hal geldi bebek bekleyip durdukları evin içinden çıkan Resulullah Efendimizi Ebu Bekir Sultan Efendimizi görmediler onlar geçti gitti tek halde varlar. kadar geldiler. Mağarada değilseler de göreceklar de ayaklarını göremediler Sevir mağarasında. altında. Göstermedi alım. Vika yetsullahi aznet amuta asatim minetduru ilan alim minetdurum. Allah korudu mu zırh ve sayre duyum kalmaz öyle korur işte. O mağaranın az ne kadar iz sürüp geldiler bu mağarada galiba. Ne yilseler, ne yilseler görecekler, ayaklarını görecekler. Ebu Bekir Sıddık'ın yöneyi küt atıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve buyurdu ki, Ya Ebu Bekir ne telaş ediyorsun, ne dersin o iki kişi hakkındaki üçüncüsü Mevla ola. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Resulullah'ın yarı zarıdan küsarı, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, üçüncüsü, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Celle Celalehu Koruyor Üçüncüsü Allah olan iki kişinin Hakikaten ne korkuyorsun ey ebubekir? Ne telaş ediyorsun beni Ama başlarını eğselerdi Ayaklarını göreceklerdi Dediler ki ya burada güvercin yumurta yapmış Şurada örümcek ağ örmüş Buraya insan girmiş olsa bu ağ bozulur İşte Allah öyle yapar Korudu mu öyle korudu O sıkıntıdan da kurtuldu Ondan sonra çönde giderken duydu birisi Buna verilen mükafatı Bunu yakalarsa şu kadar şey yapacak Artını arkasından sürüyor Mızrağı oku yerinde Onu öldürdüğü zaman yakaladığı zaman Buradan büyük mükafatlar alacak Şu kadar deve bu kadar bilmem zengin olacak Gelir Arkasından koşarken Ebu Bekir sıddık korkuyla arkasına bakıyordur Resulullah hiç arkasına bakmaz Bakmıyor yürüyor Teneccül etmiyor büyük insan birlerin büyüğü insan Adam atını koşturuyor, yetişecek. Ebu Mekke Sıbbiye Efendimiz telaşından gene telaşlanıyor, üzülüyor. Atın ayakları kumlara kulları cümle batıverdi. Köpezdendi daha, Düştü aşağı. Kalktı gene. Olmadı yani. Oradan da Allah Tanrı Hazretleri kurtardı. Selametle, Medine-i Minabede'ye geldiler. Neden oldu bunlar? Mekke'de Müslümanlık mümkün olmadı. Resulullah Efendimiz Mekke'ye mükemmel ezelinde baktı da e mübarek belde dedi, benim hasımlarım seni, beni buradan çıkartmasalar da ben seni terk eder miydim dedi. İstemeye istemeye çıktı ama, yani seviyordu Mekke-i mübarek bir belde olduğundan, atalarının yurdu olduğundan seviyordu ama dini imanı, ideali aşkına orayı terk etti. Allah'ın emriyle Medine-i Münevvere'ye Ondan sonra o vefa, vefa abidesi, numune-i imtisalimiz Efendimiz, o Medine-i Münevvere'ye de göçtükten sonra en sıkıntılı zamanlarda kendisine bağrını açmış olan Ensara vefasını gösterdi. Mekke fethedildikten sonra bile Mekke'ye gelmedi. Mekke'ye yerleşmedi. Medine'de kaldı. Ona da der, vefa derler. Vefakarlık. Sen benimle kaç yıllık arkadaşsın? 20 yıllık. E nedir bu yaptığın? Vefasız. Bu yapılır mı? Vefa yok bak Resulullah'ın vefasına o sıkıntılı zamanda sıkıntılı zamanda kendisine bağrını açtı Medine'liler. Dediler ki ya Resulallah, seni koruruz, kendimiz gibi koruruz. Düşmanına karşı çatışırız, Senin düşmanına teslim etmeyiz dediler. Resulullah Mekke'yi fethetti. Ne yapması lazım? Mekke'ye gidip yerleşir. Beytullah orada. yerleşir yerleşirdi. Fethetti. Hayır. Medine'de kaldı. Vefa, vefakarlısın. Hicretlerin en güzeli Allah'ın yasakladıklarını terk edip sevmediklerini terk edip sevdiği işleri yapmaktır. Yapabiliyorsan işte o hicret sevabını sen de alırsın. Bak can pazarı ne kadar tehlikelerden geçti de Resulullah Efendimiz Medine'ye öyle hicret etti ya. İşte öyle sevaplar alır insan. Hicret sevapları alır. Allah'ın sevmediği şeyi bırakacaksın sevdiği işe koşacaksın. Kıcu alışkanlıkları bırakacaksın. İyi ihtiyatlara koşacaksın. Günahları bırakacaksın. ibadetlere geleceksin. Efendim, gafleti bırakacaksın. Efendim, Allah yolunda çalışacaksın. Cihad edeceksin. Emir-i Maruk, Neli-i Münkâr yapacaksın. Esfer-i Nisaiz Ehl-i Cennet-i hatice Bint-i ve fatıma t bint Muhammed ve meryem bint İmran ve Asiye bint-i Muzalim, ben perişanım. Be e, İmraetün fir al. Ve Asiye bint-i Muzalim, İmraetün be fir al. Peygamber Efendimiz burada kadınlarla ilgili bir hadis-i şerifi buyurmuş ki: "Eş-şur nisa-i efli cenne. cennet." Cennet ahaliğinin kadın olanlarının en üstünleri kimlerdir? Cennette kadınlar da ama erkekler de var. Yani dünyadaki kadınlardan bir kısmı da cennete girecek, efendim erkeklerin bir kısmı da cennete girecek. Dünya e, kadınlarından cennete giren kadınlar içinde, cennet ehli olan kadınlar içinde en faziletlileri kimler? Bir Hatice-tü binti Hüveylit Hüveylit kızı Hazreti Hatice anamız, peygamber efendimizin ilk seveceği muhteremesi. Khalid kelimesi, Halit kelimesinin ismi tasviridir. Halit ceyiz demek, Halit ceyiz demek. Peygamber Efendimiz kendisinden 15 yaş daha büyüktü Hazreti Hatice validemiz onunla evlendi. Yani benden illa şu kadar yaş küçük olsun, sarışın olsun, mavi gözlü olsun diyor zamanla insanlar şimdi bakıyorum da gülüyorum, bazen de kızıyorum. Ya bari fabrika ya ismarla diyeceğim geliyorlar. Yani. Eğlenecek? Kaşı şöyle olsun, gözü böyle olsun, saçı şöyle olsun, e? boyu böyle olsun, bilmem ne böyle olsun. Ya maddi bir şey mi alıyorsun sen? Hayırlı bir kadın arasa, Müslümanlığı en iyi bilen takvah ehli bir hatun arıyorum desen, e, işte bak şu kadın İmam Hatice okumuş, kabız kelam, Efendim şu şu şu meziyetleri var, takva ettin, namazın niyazında örtülü, mesture, mütesettire bir güzel hatun. Bunu alsana, ben onu istemem. Neden? Esmer, ben sarışın istiyorum. Onun gözleri kara, ben yeşil gözlü istiyorum. Ve sana bir yeşil gözlü gelir ama canından betirirse. Bin kere pişman olur. Peygamber Efendimiz öyle yapmadı. Bak Hazreti Hatice validemizle evlendi, kendisinden 15 yaş büyüdü. E ondan sonra dokuz tane hatun almış. Dokuz tane hatun aldı ama her birisinin bir hikmetten dolayı aldı. Ömrünü ekseriyle şeyle geçirdi Hazreti Hatice valide'nin de geçirdi. Ondan sonra öteki hatunları aldı. Kimisinin kocası ölmüştü, Himaye'ye muhtaçtı. Kimisi şöyleydi, kimisi böyleydi. Her birisinin bir sebebi var, hikmeti var. Kimisine efendim kadınların hallerini ümmete öğretsin diye e, nasip oldu o iş. Evet şey oldu. Hazreti Hatice'yi daima hayırla yad ederdi Peygamber Efendimiz. Hazreti Hatice Ayşe Hanım'ız arada şey yaparmış yani tarihte bulunmuş. Yani onu çok şey methediyorsun filan diye ama o hiç vefasını gene bırakmadı. Daima hayırla yad ederdi Peygamber Efendimiz. Sonra Fatıma binti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kerimi muhtemelesi Hazreti Fatıma. Hazreti Ali Efendimizin ana şeyi hanımı, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in bu bariak anneleri Fatıma. Bir keresinde Peygamber Efendimiz Hazreti Fatima Hazretlerinin kuluna gitti bir şey söyledi, ağladı Hazreti Fatıma. Ona şöyle bir şey daha söyledi gülüyordu. Niye ağladı, niye güldü, sıkıştırdı ben sordum, ben dedi ki benim artık hayatım sonra ermeye <gülüyor> doğru gidiyor. Yakında bu dünyadan ayrılacağım dedi peygamber efendimiz. O zaman Hazreti Fatıma anamız ağladı. Babacığımdan ayrılacak Resulullah sallallahu aleyhi ve ve babası. O zaman ağladı. Bir daha elinde kulağına ne dedi? Dedi ki ben sonra benim vefatımdan sonra en çabuk bana kavuşacak olan da sensin. da sevindi babama kavuşacağım diye veriyorum diye üzülmüyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber Efendimiz günlerce aç kaldı. Bak, o insanların halleriyle kendi hallerimizi kıyas edelim diye söylüyorum bunları. Günlerce aç kaldı, hanımlar sordu, senin odanda yiyecek bir şey var mı? Yok ya Rasulallah. Senin odanda bir şey var mı? Yok ya Rasulallah. Senin odanda bir şey var mı? Yok ya Resulallah. Hazreti Fatımatı Zehra'nın evine gitti. Ey kızım Fatıma, evinde yiyecek bir şey var mı? Açım dedi. Yok, günlerce yemek yememiş. Dedi ki, anam babam sana feda, öyle demedi de yani canım sana feda, her şeyin sana feda. Ya Resulallah feda ama evde hiçbir şey yok dedi. Onlar, onlar cennetin cennetin en yüksek insanları, biz de günahlara bakmış insanlarız. Şu bizim nimetlerimize bak, onların çektiği sıkıntılara bak. <gülüyor> biz evimize nereye koyacağımızı bilemiyoruz şeyleri. Sonra öldü karnı aç döndü peygamber efendimiz ama yanındaki komşu iki tane çörek bir parçacık et bir şey getirdi Hazreti Fatıma validemize o da hemen onu şey yapınca haber gönderdi Resulullah'a Ya Resulullah şöyle bir şey geldi buyur diye onu peygamber efendimiz getirdi zevkelerini çağırdı Hazreti Hasan Hüseyin'i çağırdı Fatıma Tüzehra'yı çağırdı Hazreti Ali efendimizi çağırdı daha kimleri çağırdıysa Yediler, yediler, yediler, yediler, yediler, iki çörek de şey bitmedi. Öyle bereket mucizesi gösterdi yani. Halleri böyle işte. Düğün yaptıkları zaman ne kadar eşyası vardı bakalım. Tuvalet takımı ne kadardı, Misafir odası, yatak odası takımı neydi, ne kadar çeyiz vardı. Sorun bakalım Hazreti Fatıma anamızın çeyizi neydi. Vefat ettiği zaman ne kadar miras bıraktı? bıraktılar. Üçüncüsü de Meryem'u bint İmran. İmran kızı Meryem validemiz. Hazreti İsa'nın aleyhisselam anası. Meryem validemiz ömrünü ibadetle geçirdi. Kendisine tahsis edilmiş olan bir ibadethanede ki oraya kimse girmezdi. ya aleyhisselam gireldi sadece. Orada ibadetle vakit geçirdi. Kerametleri zahir bir mübarek hatun. Ne zaman yanına geçeriz ki Riyad-ı e, Aleyhisselam onun yanında çeşit çeşit meyveler bulunurdu. Nereden bu meyveler sanar diye sorardı. Mevsim dışı olmayacak meyveler yiyecekler. Kâd-ı Tüvemin indirlâh minnallâh yâsûdû meyyâşâhu bîlâh edin isâhâ. Bunlar Allah indirler. Allah dilediğini böyle umumayan, tahmin edilmeyen tarzlarda rızıklandırır. Yani manevi yollardan gelen gıdalarla gıdarlanan böyle bir zatı muhterem idi ve ümmü sıddıyka Hazreti İsa aleyhisselam peygamberdi ve annesi Hazreti Meryem de sıddıyka yani Ebu Bekir sıddık, Hazreti Meryem sıddıyka çok böyle halis mühdis, imanet ehli bir pahat e, daime bir zatı muhterem o da cennet ehlinin kadınlarının üstünlerinden. Ve asiyetü bintü müzahim, İmraetü Firavun, Firavunun karısı olan, Kur'an-ı Kerim'de kendisi numune olarak zikredilmiş. Firavunun karısı olan müzahim kızı Asiye. Asiye validemiz. O da öyle bir kafir kimsenin karısı olduğu halde imanlı kalabilmiş. Ne büyük, ne güzel bir şey. Allah-u Teala Hazretleri bize dört kadının nune gösteriyor. İkisi salih, abid, peygamber kulların karıları ama onlara hıyamet ettiklerinden cehenneme gittiler. Nuh Aleyhisselam'ın karısıyla Lut Aleyhisselam'ın karısı. Peygamber karısı cehennemlik oldular. Kâvete tahte abdeynim min ibadina salih halinim Khanet hıyanet ettiler kocaları peygamberlere efendim kafir oldular cehenneme gittiler peygamber karısı oldukları halde çok ibretli işte Meryem Validemiz biz bir ötekilerin numunesi bir de firavunun karısı o da firavunun karısı olduğu halde mümin oldu yarabbi bana cennette Efendim, senin indi ilahinde bir bey e, bina ile diye böyle dua etmiş şey yapmış bir mübarek kimse Allah bizim zevcelerimizi de hayırlı hatunlar eylesin kızlarımızı da müslüman, zeki, mütedeyyin efendim böyle halis salih kızlar eylesin efendim onları güzel yetiştirmeyi nasip eylesin size bir şey de bu arada müjdeleyim ki inşallah tarihini koyduk. Güzel hazırlayalım diye biraz uzakça bir tarih koyduk. 15 Mart'ta elinize pırıl pırıl bir kadın dergisi vereceğiz. Kadın kadın dergisi, kadın ve aile dergisi ki Müslüman kadının da dergisi nasıl olurmuş? Müslüman'ın efendime kadınlarının yetiştirilmesi nasıl olurmuş göreceksiniz. Emsali görülmemiş bir dergi inşallah olacak. Bir hadis teşekkür ha opi verelim. Eslaha men kana bisu'tuhu tefekkuren ve nazaruhu bi etibaren ve men veceh tefiyi sahih fikri istiharen kesira edetende radiallahu anh rivayet edilmiş... Bir hadisi şerif Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Eslaha felah buldu. Felaha erdi. Kim Men kana şükürühu Her o kimse ki susması tefekkürdür. Tefekkür olan. Yani sustuğunda düşünüyor da ondan susuyor. Susması tefekkür olan kimse felah bulur. Şükürü <gülüyor> tefekkür olan. Ve nazaruhu yetibaren. Bakışı ibret olur. Yani baktığı şeyden ibret almasını bile Baktığı zaman, baktığı yerden ibret çıkartmasını bilen kimse felah buldu. Sükut ettiği zaman teşekkür ve vaktini değerlendiren kimse felah buldu demek. Ve üçüncü bir şey, وَمَنْ وُجُدَ ف۪ي صَحِفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِرًا Her o kimse ki amel defterinde, melekler yazıyor ya amellerimizi iyileri, kötüleri, o amel defterinde çok istiğfar bulunan kimse de felah buldu. Demek ki, Estağfurullah, Estağfurullah, Türkçe ilallah, Estağfurullah lazım azim ve tübillah aman yarabbi affeyle yarabbi diyettiriyor demek ki sahibi i amalinde çok istiğfar olan kimse de felah buldu. Üç kimse sayılıyor burada. Bu üç şey güzel bir şey Olsun, olduğu anlaşılıyor ki bunların sahipleri felah buluyorlar. Kac ef har hal mü'minûn. Müminler felah buluyor. Şu şu şu işleri yapan müminler, Kur'an-ı kerimde de var. Felah bulmak, felaha ermek, yani cehennemden azad olmak, efendim, cennete girmek, Allah'ın gazabından emniyette olmak, sevgisine, iltifasına, rızasına vasım olmak demek, yani felah bulmak, bu. Şimdi sükutu tefekkür olacak. Müslümanın güzel sıfatlarından de kardeşlerim, çok konuşmaz, Müslüman geveze değildir. Az, öz konuşur, lüzumlu konuşur, ya hayır söyler ya susar. Laf, laf, laf, laf, dır, dır, dır, dır vır, vır, vır, vır, vır. Nedir, yazıksın bu nefeslerine yazıksın mı? Boyuna konuşuyor. Boş yere konuşuyor. İper safa gelmez şeye söylüyor. Bu Müslümanlığın işi değil. Müslüman nasıldır? Az konuşur, öz konuşur. Ya hayır söyler ya susar. diline sahip olur, gıybet etmez, dedikodu etmez, yalan söylemez, kalp kırmaz, bazı küfür söylemez, vesaire. Söylediği zaman hayır eder, nasihat söyler. Ve Konuşmadığı zaman ne yapar? Uyur mu? Hayır. Ne demek? Tezekkür eder. Düşünür. E neyi teşekkür edecek? O kadar çok şey var ki tezekkür edecek. Allah'ın nimetlerini düşünür. Kendisi üzerinde. Efendim Allah'ın efendim mükafatlarını düşünür. Azabını düşünür. Ücabını düşünür. Kahira'ını düşünür. rahmetini düşünür. Kendisine vazifelerini düşünür. Efendim şimdi bundan sonra kalktığım zaman ne hayır yapacağım diye yapacağı hayırları planlar zihninde. Eskisinin eski ömrünün geçmiş zamanını muhasebesini yapar. Ya dün şöyle yaptım böyle ettim. Hay Allah çok kere demedim. Bir daha böyle yapayım bilmem ne. Düşüneceğin şeyleri çoktur. Ama Allah yolunda düşündü mü insan sevap kazanır ve sükut ettiğin zaman böyle boş durmayıp da hep böyle hayırlara zihnini yoran kimse felak bulur. Bir saat içi. Tefekkür, tefekkürü sa'atin hayrun min ibadeti senetin. Bir senelik ibadetten hayırlıdır. Düşüneceğiz, çok düşüneceğiz. Yaptığımızı, yapacağımızı düşüneceğiz, düşüne taşına yapacağız. Mütefekkir insanlar olacağız. Bizim dervişliğimizde Nakşi tarikatında bir prensif vardır. Üş derdem, Üş derden. Parsça bir tabir. Üş ne demek? Uyanık şuur, akıl, derden nefeste yani her nefes alıp verirken derviş uyanık olacak. Aklı başında olacak. Ne halde olduğunu, ne durumda olduğunu ne yapması gerektiğini düşünecek. Bu prensipleri koymuşlar. Bu prensipleri koymuşlar. Demek ki zihnimizi çok yoracağız. İyi kurduk etmenin karesi nedir diye gece gündüz aklımız orada olacak. İkincisi ben nazarhu itibaren nazarı itibar mı Araçada ibret almak demek. Baktığı şeyden ibret alacak insan. Çok güzeldir. Şöyle bir bakıyorsun. Allah Allah. Şu güne, şu, şu rengi veren Mevla'ya bak. Ya şu güzel rengi. Hangi boyacı verdi buna? Elmanı sırıyorsun. Allah Allah. Ne güzel koku ya. Buna esans mı sürdünüz? Biz gibi kopuyor bu amasya elması. Allah Allah. Şekere bak. Bu şekeri kim yaptı, kim verdi bunun içine? Amasya şeker fabrikasından mı aldı? Turhal şeker fabrikasından mı aldı? Nasıl? Kim getirdi, ne zaman koydu bunun içine? Sübhanallah, Sübhanallah. Kim yapıyor bunu? Araştır bakalım. Kaz bakalım kökünü şu ağacın. Kazdım, bir şey yok hocam, sağlık kökler var. Ne işe yarar bu kökler? Toplaktan böyle bitti onların su emer. Ee, tamam. E, tamam, su bende de var. Bende kazdanım da var, kuyu çıkıyor şey yapıyor ama böyle tatlı olmuyor, böyle güzel kokular olmuyor. Bu suyu, bu koku haline getiren ne? Başka bir şey yok hocam, işte bu ağaç, küçücük diktik bunu, aşağıdan kökü var, bir de üstünde yaprakları var, bu yapraklar güneşte böyle, ne yapıyorsun yapıyor işte, bu yapraklar yapıyor.